Efendim kokumuz insandan insana aynı parmak izinde olduğu gibi fark gösterir. Yani nasıl başka örneği olmayan bir parmak izine sahipsek aynı şekilde yeryüzünde başka bir insanda olmayan doğal bir vücut kokusuna da sahip istemektir. Bunu saptamak için parmak izi saptamakta kullanılan optik analiz cihazları veya büyüteçler gibi cihazlar da gerekmez aslında. Sağlıklı ve güçlü bir olfaktörü sisteme yani koku alma sistemine sahip bir canlı Mesela köpekler bir insanın kokusunu diğerinden çok rahat ayırabilirler. Aslında biz de ayırırız ancak bunun pek de farkına bile varamayabiliriz. Çünkü koku alma duyumuz her daim 7-24 uyanık ve ayaktadır. Yani birisinin kokusunu hissedebilir, tanıyabilir ancak beynimizin bu uygulamasını adlandıramayabiliriz. Hani o bazen pek çok söylenen kimyamız uyuşmadı falan gibi lafların gerisinde çoğu zaman bu gerçek yatar. Diğerinin kokusu beynimizde bulunan hafıza modülünde doğru ve hoş anıları tetiklemediyse itici veya sakınma duygusu uyandıran bir hafıza ilmeğini uyarı yaptıysa o insana daha başlangıçta soğuk yaklaşabiliriz. Herkesin neviz şahsına münhasır bir kokusu vardır dedik buna odor type veya koku tipi de deniyor. Tek yumurta ikizleri hariç herkesin aynı parmak izi gibi odor dört da kaydedilebilir ve izlenebilir. Ee, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet Güvenlik Bakanlığı Stasi'nin 1960'larda bir dönem böyle bir uygulaması vardı mesela. Ee, Stasi ve bu izleme uygulamasını bu uygulama değil ama buna benzer bir uygulamayı 2006'da gösterilen ve en iyi yabancı film Oscar'ını alan başkalarının hayatları Das Leibender Anderen filminde de Dinlemeli takiplerle hatırlayabiliriz. E, hatta bütün film bu izlenenle izleyen arasındaki görünmez ilişki üzerine kurulmuştu. İzleyenleriniz hatırlayacaklardır. E, Stasi'nin Odor Type koku tipi kaydı uygulamasında şüpheli kişiler bir konuda sorgulanmak üzere merkeze çağrılıyorlar. E, burada bir iskemleye oturtularak, sözel olarak sıkıştırılıyorlar. Ancak bu sorgulamanın normal bir sorgulamadan farkı şüphelinin ellerini avuç içi aşağı bakacak şekilde kalçalarının altına sokarak iskemleye oturtulması. Yani avuç içinin iskemlenin üst yüzeyiyle temas etmesi sağlanıyor. Sorgu bittikten sonra da avuçların temas ettiği iskemledeki kaplama malzemesi e, hava almaz bir cam kavanoza konarak etiketleniyor. İlk biyometrik işaretleme ve fişleme örneklerinden biri de diyebiliriz herhalde bu uygulama için. Bu amaçla stasinin içinde kumaş parçaları bulunan Binlerce kavanozun raflara dizildiği Almanca adıyla dizi dizi Geruchsprobenin sıralandığı geniş bir koku müzesine sahip olduğunu biliyoruz. Veya bilebildiğimiz tek koku fişleme örneği şu anda sadece bu. Bu paranoyak fişleme örneklerini bir kenara bırakalım ve devam edelim. Karşılaştığımız kişinin odor type'ı, koku tipi bizi çekebilir, itebilir veya tepkisiz kılabilir. Bazı kuramlara göre bu odor type'ın oluşmasındaki en önemli etken, Bağışıklık sistemlerimizin farklılığında yatar. Ee, bağışıklık sistemimizin yapısı aslında koku moleküllerimizi de etkileyen bir dizi genetik, kimyasal ve kişisel özelliğimizin belirgin ve benzersiz halidir. Kişisel çekim bu anlamda e, bizden farklı ancak uyum sağlama olasılığımız bulunan bağışık sistemlerine doğru yönelir. Bizden farklı ancak uyuşabilecek bir bağışıklık sistemine sahip biriyle eşleşmemiz Çiftleşmemiz ve doğal olarak da yeni bir nesle yol açacak bir çocuğa sahip olmamız bu iki uyumlu ancak farklı bağışıklık sisteminin bir araya gelerek daha dayanıklı bir insan yapısı oluşturmasının da sebebi olur. Ee, bu son cümleyle beraber elbette Darwin'in teorisine de küçük bir onaylayıcı gülümseme göndermemiz gerekiyor. Efendim vücut kokumuz büyük ölçüde apokrin bezesi de denen ter bezemizin ürettiği bir takım moleküllere dayanır. Ter bezemiz sadece apokrinden ibaret değildir. Ekrin bezesi de gene terlememizi özellikle strese bağlı telemizi oluşturan bir bezedir. Ancak biz bugün daha kokulu bir sonuca yol açan apokrin Bezemizle ilgileneceğiz. E, göğüs ucu, kasıklar, cinsel organlar ve elbette koltuk altı bölgelerimizde apokrin bezesinin salgıları kendilerini kuvvetli hissettirirler. Yanaklar, göz kapakları, kulaklar alın ve başımızda da benzer ancak ilk saydığım bölgeler kadar güçlü, güçlü olmayan ekrin gibi salgılayıcı bezeler ve dolayısıyla koku molekülleri mevcuttur. İlk başta erotik görünmemesine rağmen e, intim mahrem bir ilişki esnasında bu bölgelere daha fazla sokulmamızın sebeplerinden biri de buradaki koku molekülleri bebeklik dönemimizde oluşan hafıza departmanımıza göndermeler yaparlar. Ve bunları tekrar yaşama arzusunu doğururlar ya da başka bir deyişle bastırılmış fantezilerimizin kapılarını aralarlar. Bir ek bilgi çeşitli deney sonuçları net olarak gösteriyor ki kadınlar karşı cinsin vücut kokusuna duygusal ve fizyolojik tepki vermek konusunda erkeklerden çok daha fazla duyarlı. Efendim, terleme aslında vücudumuzun soğutma sisteminin devreye girdiğinin bir göstergesi. Aynen bir araba motorunda olduğu gibi çalışan ve ısınan elemanlar soğumaya ihtiyaç gösterir. Bir araba motorunda bu aşırı ısınma eski Volkswagen'lerdeki gibi havayla veya yeni bir diğer tüm araba modellerinde olduğu gibi suyla soğutulur. Vücudumuzda da bu suyun yerine ter soğutma görevini yerine getirir. Basit bir fizik kurulu olarak sıvı buhara dönüşürken bir miktarda ısıyı ortamdan alır ve böyle buhara dönüşür. Bu ısının alınması da tabii soğumayı sağlar. Ter üretmede ciddi sorun yaşayanlarda yani gelen olarak belli bir ileri yaşın üstündeki insanlarda özellikle yaz dönemlerinde daha çok can kaybı yaşanmasının sebeplerinden biri de bu soğutma sisteminin sağlıklı üretim yapamaması ve dolayısıyla ısınmanın önüne geçememesidir. E, tuzlu ters sıvısı içinde çoğunlukla su vardır. Ancak suyun yanı sıra başka malzemelerde tabii mevcuttur. Bunlar kloritler gibi bazı katı maddelerin erimiş halleridir. Ters sıvısı içinde vücut yapımıza göre değişen oranda ve çok az miktarda ürede bulunur. E, terlemeyi kontrol eden beynimizdeki ısı duyarlı nöronlarımızın bulunduğu hipotalamusumuzdur. Cildimizdeki ısı reseptörlerinden gelen sinyaller hipotalamusa işlenmek üzere gönderilirler. Yükselen cilt ısısı termostatla ayarlanmış gibi belli bir dereceye ulaştığında hipotalamusu uyarır ve bir geri dönüş olarak soğutma amaçlı terlememiz başlar. Ancak şunu belirtmek gerekir ki hipotalamustaki çekirdek ısısı derecesi cilttekinden çok daha hassastır. Bu nedenle terlemeyi ikiye ayırabiliriz. Fiziksel hareket sonucu cilde yönelik soğutma amaçlı terleme ve duygusal stres hallerinde çekirdek beyin bölgesini rahatlatmaya uğraşan İkinci tip terleme. Her halükarda terleme buharlaşmayı da beraberinde getirerek soğuma işlemini gerçekleştirir. Fiziksel hareket sonucu oluşan terleme bütün vücuda yayılırken duygusal stres halinde terleme daha çok avuç içi, taban ve bazen da alım bölgelerimizde gerçekleşir. Ee, sadece insanlarda değil pek çok memeli hayvanda da terleme var. Ancak terlemenin en belirgin e, görüldüğü canlar tabii ki insanlar ve ikinci olarak da atlar. Çok az ter bezesi bulunduran köpeklerde mesela vücudun Soğuma gereksinimi çok hızlı nefes alıp vermeyle sağlanıyor. Yani havayla soğutuyorlar kendilerini bir yerde diyebiliriz. Köpeğinizin ufak bir hareketlenme sonucu dili dışarıda nefes nefese kalması aslında ciğer yetersizliğinden veya sizden gizli sigara içmesinden tabii ki değil. Bilakis vücudunun soğutma gereğinden ortaya çıkan doğal bir sonuçtur. Ter bezesi de dediğimiz apokrin bezesinin tam faaliyete geçmesi ergenlik dönemimizle birlikte başlar. Bu anlamda bir çocuğun kokusunun değişmesi. Onöt ve görece temiz diyebileceğimiz kokudan bizi bile şaşırtan ter kokusuna geçiş yapması ergenliğinin göstergelerinden biridir diyebiliriz. Şaşırtıcı bir şekilde aslında ter oldukça kokusuz bir sıvıdır. Koku bu sıvının bakterilerle ilişkiye girmesi anında ortaya çıkar. Evet cildimiz aslında bir bakteri yuvasıdır. Vücudumuzun en sıcak bölgeleri olan koltuk altı veya apış arası gibi bölgelerde Az önce bahsettiğim soğutma faaliyeti yani ters salgısı gerçekleştiğinde nemli ve sıcak bölgeleri en elverişli yaşama bölgeleri olarak seçen bakteriler, bu soğutma sıvımızın içindeki moleküllerle beslenir ve elbette atık faaliyetinde bulunurlar. Çok basit bir benzetme yapmamız gerekirse, apoklim bezemizin soğutma amaçlı salgısını yiyen sevgili bakterilerimiz. Bu yeme işlemi sonrasında tuvalete giderler ve defi tabi ihtiyaçlarını hemen oracıkta giderirler. Çok basit bir örnekle açıklıyorum Tabii bu kadar basit değil olay ee, ama koku da tahmin edebileceğiniz gibi tam da bu anda ortaya çıkar. Ee, yetişkin koltuk altları baz pH değerinde sabunlarla yıkandığında cildimizde asit dengesini baz olarak değiştirir. Bakterilerin de yaşaması için gerekli asit dengesi ya bunun gibi baz ya da yüksek pH değerleridir. Böylece biz bilmeden bakterik kolonileri için gerekli ortamı onlara sunarız. Apokrin bezemizin salgısı veya ölü deri veya saç hücreleriyle beslenen bakteriler ortama 3 metil 2 eksenoik asit salgılarlar. 3 metil 2 eksenoik asit de ter kokusunun ana elemanıdır. İlginç bir bilgi olması açısından ekliyorum. Koltuk altı kıllarımız aslında nemi cildimizden uzak tutmaya yararlar. Kuru kalan cildimizde bakterilerimizin sevdiği bir ortam olmaktan. Tabii ki çıkarlar. Bu anlamda koltuk altı kıllarımızı ter kokumuzun veya bakteris doğumuzun sebebi varsaymamız aslında biraz da bilinçsizce onlara haksızlık etmemizdir. Elbette kıllarımızı muhafaza etmek derken onları temiz bir şekilde muhafaza etmeyi kastediyorum. Bir insanın terinde ne kadar fazla androsten hormonu varsa ter kokusu da o kadar kuvvetli ve belirgin olur. Mevcut 16 androsten hormonumuzun özellikle ikisi. Vücut kokumuzun oluşmasında karakteristik öncelik alırlar. Eğer androstenol fazlaysa koltuk altı veya benzer bölgelerimizde miskimsi daha tatlı bir koku. Veya eğer androstenol değil de androstanon fazlaysa bu kez de üre veya tabiri caizse idrar kokusunu andıran bir koku hakim olur. Bunu belki sık duş yaptığınız her gün değiştirdiğiniz için hissetmeyebilirsiniz. Ancak saatinizin deri kayışını kokladığınızda hemen fark edersiniz. Çünkü deri özellikle androstenonu Kuvvetle emer aynı zamanda bakteri muhafaza edebilecek bir yapıya da sahip olan deri saat kayışınızın üzerinde cildinizde gerçekleşen işlemi bir benzeri daha çabuk ve daha kuvvetli olarak gerçekleşir bileğinizden çıkarıp burnunu götürdüğünüzde muhtemelen sizi rahatsız edecek olan o kokuyla karşılaşırsınız. Ter ve vücut kokumuzun içinde bir başka madde daha var bizi rahatsız eden butirik asit butanoik asitle de denilen bu aside günlük hayatın içinde de başka alanlarda rastlamak mümkün. Örnek olarak söyleyeyim süresi geçmek üzere olan tereyağında veya nefis bir parça parmesan peynirinde. Biliyorsunuz aslında parmesan peynirinin beklemiş dolayısıyla olgunlaşmış olanı makbuldür. Zaten memleketinde en fiyatlı olarak satılanları da 24 ay veya 36 ay matür olmuş yani olgunlaşması beklenmiş parmesan peyniridir. Parmesan demişken esas konumuzdan müsaadeniz olursa 2 dakika uzaklaşarak bir lüzumsuz bilgi vereyim. Parmesan benzerine çok benzeyen bir de Grana Padano diye bir İtalyan peyniri vardır ki İtalya'da satış fiyatı Parmesan'la mukayese edildiğinde yarı yarıya ucuzdur. Buradaki marketlerin pek çoğunda maalesef Türkçe fiyat etiketinde Parmesan yazısı görmeme rağmen peynirin kendi üzerinde yani tekerlek kabuğunda basılmış olarak Grana Padano yazısını gördüğüm çok olmuştur. Arada az tart farkı olmasına rağmen Parmesan veya doğru ismiyle Parmigiano-Reggiano ismini kullanmak İtalya'da sadece bazı bölgelerdeki üretimlere özel bir Ayrıcalıktır ve bundan ayrı olarak da olgunlaşma ve bekletme süresi de bu peyniri farklı ve daha pahalı kılan bir başka özelliktir. Bu nedenle daha ucuz bir peyniri tadı benziyor diye daha bir pahalı bir peynirin ismi ve fiyatıyla satmak herhalde hiçbir insafa sığacak bir hareket değildir. Parmesan ile ilgili bir diğer konu da herkesin çok çalıştığı ve hep vakitüz olduğu bu modern zamanlarda yani günümüzde bazı ufacık mutfak işlemlerini bile fark ödeyerek marketten satın alma alışkanlığımız. Bunu şunun için söylüyorum. Vakitten tasarruf için aldığınız hazır rendelenmiş olarak satılan parmesan peynirinde asla bütün olarak alıp yemeğin üstüne o anda rendelediğiniz parmesan peyniriyle aynı tat ve kokuyu beklemeyin. Yiyeceklerin de üst kalp ve baz notaları olarak ayrışan doğal koku formülleri vardır. Taze çekilmiş kahve veya taze çekilmiş karabiber nasıl hazır toz halinde satılandan farklı kokuyorsa aynı koku farkı parmesan de hazır toz veya hazır rendelenmiş olarak satılanı için de geçerlidir. Erken uçan o küçük hacimdeki koku molekülleri yani kahve veya karabiber, veya parmesan peynirindeki o ilk uçucu esans yağları rendeleme işlemi sırasında ortama salınırlar ve bunları daha sonra ne kadar sıkı paketlerseniz paketleyin tekrar duyamaz ve koklayamazsınız. Onun için gelin siz beni dinleyin. Makarnanıza parmesan rendeleyecekseniz bunu makarna piştikten sonra taze olarak rendeleyerek yapın veya karabiber kullanacaksanız toz satılanı değil de Tane olarak satın alınanı tercih edip bir de küçük karabiber değirmeni edenin lezzet farkına inanamayacaksınız. Efendim kısa bir müzik arası verelim. Roman şarkıcı Adam İlyal söylüyor. Si ku kluks klanul. <Sessizlik> infronta lor tăcut tălharul legat un'e un'e soreri auto dans on avec claudie ne gauche pas a bubu S-a sfântuia un și dar Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Roman şarkıcı Adam İlyas'tan dinledik. Si Kukluklanul ter kokusunu anlatmaya devam ediyoruz parmesan konusunu kapatıp butirik aside tekrar geri dönelim Butirik asit dediğimiz gibi vücut kokumuzda süresi geçmekte olan tereyağında parmesan peynirinde ve ayrıca çok affedersiniz istifra ettiğinizde istifra dışkınızın içinde duyulan bir kokudur Hemen iğrenmeyin ve dikkatle dinleyin. Butrik asit kokusu başta keskin ve acı olmasına rağmen çok kısa süre içinde daha tatlı ve eterimsi bir havaya bürünür. Kullandığınız pek çok vanilyalı veya hindistan cevizli daha doğrusu size sütlü intiba verecek birçok parfümün içine bilerek ve isteyerek seyreltilmiş olarak konur. Biz insanlar butrik asidi milyonda bir partikül halinde algılarız. Köpeklerse bunu milyarda bir partikül dahi olsa algılayabilirler. Sonuçta siz bunu tekil olarak algılayamadığınız için... Onun da içinde yer aldığı bu kongpase koku akurunu memnuniyetle kabul edersiniz. Bunu bilmeniz parfümünüzün büyüsünü bozar mı? Hayır. Neden bozsun? Daha önce de Yasemin çiçeğinin veya pek çok beyaz çiçeğin kokusunun temel unsurlarından birinin aynı zamanda insan dışkısında veya çürümüş et kokusunda da bulunan indol molekülü olduğunu söylemiştim. Bunu bilip de parfümünü değiştireniz olduğunu sanmıyorum. Bilgiden zarar gelmez. Peki en başa gelelim şimdi. Tel ayrılmaz ve gerekli bir parçamız. Hatta... Hayati öneme de sahip ve engellemememiz gerekiyor ancak ter kokusu da hoş bir şey değil elbette sadece sosyal ortamlarda değil. Yalnız başımıza olduğumuzda da istemediğimiz bir koku. Temiz kalmanın ötesinde bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ter kokunuz için kesinlikle kendinizi suçlamayın. Sadece aşırı terleme halinde bunun başka bir rahatsızlığınızın göstergesi olabileceğini lütfen unutmayın. Bunun ötesinde ter yayının başından beri söylediğim gibi aslında vücudumuzun otomatik soğutma sisteminin doğal bir sonucu olmaktan başka bir şey değil. Asıl olanın bağımsız olarak vücudumuzun doğal salgıları olan bu iki elemanın, yani ter ve bakterinin bir araya gelmesini engellemek olduğunu sanırım dinlediklerinizden artık çıkartmışsınızdır. E, ter kokumuza çözüm olarak neredeyse artık su ve ekmek gibi hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline gelen deodoranlar var. Deodoranları belki başka bir programda detaylı olarak inceleyebiliriz. Kısaca bahsedeceğim ben bugün ticari olarak ilk kez 19. yüzyılın sonlarında piyasaya çıkmışlardır. İlk ticari deodoran mum ismini taşır. Bu mum markası halen Amerika'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde satışta bulunmakta. Deodoranlar ter kokusunu elimine etme amaçlı ürünlerdir. Markalarına ve formüllerine bağlı olarak farklı sistemlerle çalışırlar. Öncelikle çoğunluğu alkol temelli ürünlerdir. Alkol aslında terlemeyi teşvik eder ama aynı zamanda da geçici olarak bakterileri öldürür. Bu sayede olmayan bakteriyle olan ter tabii ki koku kaynağı olmaktan çıkar. Deodoranlarda aynı zamanda triklosan gibi daha ısrarcı bir takım başka materyaller de kullanılır ki... Bunlar bakteri üretimini yavaşlatan elemanlardır. Yavaşlayan bakteri üretimi daha az bakterinin ter salgısıyla ilişkisi demektir ve bu da gene ter kokusunun önüne geçmek için veya azaltmak için bir başka yoldur. Bir başka yöntemde deodoranlarda ter kokunuzu maskeleyici başka koku molekülleri kullanmaktır. Yani kısaca deodoranınızın parfümlendirilmesidir ve bu da istemediğiniz kokudan daha baskın ve daha hoş, görece daha hoş bir kokunun onu maskelemesi amacını taşır. E, bu noktada dikkat etmeniz gereken bir başka husus daha var. Eğer kimliğinizin bir parçası haline gelmiş bir parfüm kullanıyorsanız, deodoranızın parfümü bu kendi parfümünüzle beraber algılandığında istemediğiniz bir başka koku bileşimiyle yol açabilir. Ben naçizane olarak buna yani bambaşka bir parfüm kokusuyla bambaşka bir deodoran kokusunun beraber kullanılmasına haline koku kakafonisi diyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, bu karmaşık koku bazen beni o kadar itiyor ki neredeyse ter kokusunu Buna tercih edebilecek konuma geliyorum. Bazen karşımdaki kişi de bu kakafoniyi kukladığımda. Maalesef ekonomik gerekçeler nedeniyle parfüm pahalı deodoran ucuz olduğu için bizdeki deodoranlarda bir anlamda parfüm yerine kullanılmak üzere satıldığından hafif kokulu veya neredeyse kokusuz deodoran bulmak imkansız gibi. Çok yakın zamana kadar Nivea'nın böyle bir hassas ciltler için etiketi altında satılan alkolsüz eser miktarda kokulu ve çok açık yeşil renkte kapaklı bir Rolon deodoranı vardı ancak yaklaşık 3-4 aydır bunu da ısrarla aramama rağmen maalesef artık hiçbir yerde rastlayamıyorum. Belki de fazla talep görmedi ve muhtemelen ticari olarak başarısız addedilen bu ürün. Galiba artık piyasaya sürülmüyor. Satılmamasının başka bir gerekçesini ben bilemiyorum. Onun için sadece tahmin yürütüyorum burada. Deodoranlar da kullanılan bir başka kokusuzlaştırma yöntemi de deodoranı antiperspiranlarla yani terleme engelleyicilerle birleştirmek. Antiperspiranlar İngilizce isminden de anlaşılacağı üzere terlemeyi tamamen veya kısmen durdurmayı amaçlayan elemanlar. Böylece teri engelleyerek bakteri oluşumu ve koku üretimi için gerekli nemli ortamı ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Alüminyum klorit, alüminyum klorhidrat ve alüminyum zirkonyum bileşimlerinden oluşuyorlar. İsimleriyle müsemma bu alüminyum tabanlı ürünler terdeki elektrolitlerle reaksiyona girip ter bezelerimizi ve gözenekleri tıkayacak jölemsi bir oluşum sağlıyorlar. Şölemse oluşum derken böyle bir katman oluşturuyorlar gözle görülmeyen. Bu hilkat garibesi tıkaç terin cildimizin yüzeyine çıkmasını engelliyor ve zaman içinde de doğal olarak vücuttan atılıyor. Aynı zamanda bu metal tuzları içeriden de ter gözenekleri içindeki keratinle ilişkiye girerek terin cilt yüzeyine ulaşmasını engelleyici bir takım diğer fiziksel tıkaçları oluşturuyorlar. Vücudumuzun doğal ve yaşamsal olarak gerekli bir üretimini yani terimizi kokusundan rahatsız olunuyor diye vücut içine tıkayarak engellemenin sonuçlarını yorumlarınıza bırakarak şunu belirtmekte fayda görüyorum. Ülkemizde neredeyse köy bakkalında bile rahatça antiperspiran deodoranlar satılırken Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde antiperspiranlar ilaç sınıfında değerlendiriyorlar. Antiperspiran veya deodorant kullanmadan da ter kokusunun önüne basit birkaç önlemle geçmek tabii ki mümkün. Bunların en başında her gün düzenli olarak 37-38 derece sıcaklıkta yani vücut ısıtında suyla duş yapmak gerekiyor. İlla sabunlanmak veya kesilenmek değil sadece basit bir akan suyla ter salgılama bölgelerinizi durulamanız Yeter böylece ter ve bakteriyi vücudunuzdan atabilirsiniz onlar zaten yüzeye çıktıkları anda hayati görevlerini yerine getirdikleri için gereğinden uzun süre vücudunuzda kalmaları sizi kokutmaktan başka bir işe yaramaz. İkinci olarak elbette temiz giysiler giyin temiz zannettiğiniz değil temiz giysiler giyin bir veya birkaç gün önce giydiğiniz veya üzerinize terinizin bulaştığı giysiler siz temiz sanıp kokusunu almasanız bile seyyar bakteri deponuz olur. Sorarım size böyle bir bakteri deposuyla dolaşmaktan ne işinize yarar. Üçüncü ve son önlemde besinlerinize dikkat etmeniz. Kırmızı biber, sarımsak, soğan, baharatlar ve alkol aşırı ve sürekli kullanım halinde ter kokunuzu arttırıcı elemanlardır. Daha da ötesi odor tipinizi da yani koku tipinizi de belirlerler. Bu besinleri çok seviyor olabilirsiniz. Ben de çok seviyorum. Ama her gün yiyor olsanız bile... En azından haftada birkaç gün ara verdiğinizde ne demek istediğimi daha iyi ve daha net olarak anlayacaksınız. Evet efendim bugün de vaktimizin sonuna geldik. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar ediyorum. kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.